Meleklerin sayısını ancak Allahü Teala bilir. Kur'an'da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak hadislerde nakledilen haberlere dayanarak sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre her bir yağmur damlasını bir melek indirmekte ve bir daha o meleğe sıra gelmemektedir. Meleklerin meşhur kısmını ve vazifelerini şöylece sıralamak mümkündür. Vahiy meleği Hazreti Cebrail Cebrail aleyhisselam dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur'an'da üç yerde Cibril olarak geçmektedir. Ayrıca ayetlerde ruh, resulün kerim, ruhul emin, ruhul kudüs gibi İsimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise bunlara ilaveten en namus diye isimlendirilmektedir. Sur meleği Hazreti İsrafil. Sur'a üfleyecek olan meleğin adı İsrafil'dir. Adı hadislerde dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil aleyhisselam, sure iki defa üfleyecek. İlkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Bu görevinden dolayı İsrafil'e meleği ismi de verilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme surun mahiyeti sorulunca şöyle demiştir. Üfürülen bir boynuzdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsrafil suru tutmuş hazır bir şekilde kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor buyurmuştur. Ölüm meleği, Hazreti Azrail. Görevi, ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur'an'da Melekül Mevt yani ölüm meleği namıyla ifade edilmiştir. Kainattaki hadiseleri idare eden melek Hazreti Mika'il dört büyük melekten biri olup. Allah tarafından yağmurun yağdırılması, rüzgarın estirilmesi, mevsimlerin tanzimi gibi tabii olaylara ve mahlukatın rızıklarının idaresine vasıtak kılınmıştır. İsmi Kur'an'da sadece bir ayette geçer. Hazreti Mikail yeryüzü tarlasında ekilen İlahi sanat eserlerine, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetiyle ve emriyle nezaret eden bir melektir. Kiramen Katibin Melekleri İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. Hafaza melekleri adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir. Mukarrebun melekleri. İlliyyun, Kerubiyun olarak da anılan bu melekler, Allah'ı tesbih ve zikirle görevli olup, ona çok yakın ve onun katında şerefli bir mevkide bulunurlar. Hamele-i Arş melekleri. Arşı taşıyan meleklerin adedidir. Kur'an'da haklarında şöyle buyurulur: "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْحَوْلَوْ Münker ve Nekir melekleri. Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Münker ve Nekir kelimeleri bilinmeyen, tanınmayan ve yadırganan anlamlarına gelmektedir. Mezardaki şahsa hiç görmediği bir şekilde gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne şeklinde sorular yöneltirler ve o insana alacakları cevaplara göre muamele ederler. Bu zikredilen meleklerden başka, daha birçok melekler vardır. Hadisi i şeriflerde, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur'an okunurken yeryüzüne inen, yeryüzündeki hayvanların manevi çobanları olan, bulutları sevk eden, gök gürültüsünü çıkaran, ve daha başka birçok çeşit meleklerden bahsedilmiştir.